birinci bölüm Savaş yorgunu askerler gibi başımız önde, tek sıra halinde dik yamaçı tırmanıp sırta doğru yürüdük. Brovin Minard'ı kucağına almıştı. Bayan Pridin ise Fiona'nın bir kuş yuvasını andıran saçlarına yolculuk yapıyordu. Ortalık henüz dumanları tutan bomba çukurlarıyla doluydu. Sanki devasa bir köpek yeri eşelemiş gibi ortalığa toprak parçaları saçılmıştı. Eve döndüğümüzde Neyle karşılaşacağımızı hepimiz merak etsek de kimse sormaya cesaret edemiyordu. Cevabı daha ormandan çıkmadan öğrendik. Eno'un ayağı yerdeki bir şey çarpınca eğilip baktı. Yarısı yanmış bir tuğla parçasıydı bu. Herkes paniğe kapılmıştı. Çocuklar patikada eve doğru koşturmaya başladı. Ön bahçeye vardığımızda küçükler gözyaşlarına boğuldu. Dumandan göz gözü görmüyordu. Bomba her zaman olduğu gibi Adem'in parmağının ucunda kalmamış, heykeli ortadan ikiye yarı patlatmıştı. Evin arka köşesi yerle bir olmuştu ve henüz dumanları tutuyordu. İki odanın kömürleşen duvarları arasında küçük ateşler yanıyordu. Adem'in bulunduğu yerde bir insanın dik olarak gömmeye yetecek derinlikte bir krater açılmıştı. Buranın günün birinde ne hale geleceğini göz önüne getirmek kolaydı. İlk kez birkaç hafta önce keşfettiğim üzüntü verici, kutsallığı bozulmuş yere dönüşecekti burası. Kabuslar evi olacaktı. Fiyodanın başından havaya sıçrayan Bayan Pregrin, ciyak ciyak bağırarak yanıp kavrulmuş otların üstüne telaşla uçmaya başladı. Olive, Midyre ne oldu diye sordu. Geçiş neden gerçekleşmedi? Bayan Pregrin cevap olarak ancak acı şekilde feryat edebildi. Hepimiz gibi şaşkın ve korkmuş görünüyordu. Claire onun yanına diz çökerek, lütfen geri gelin diye yalvardı. Kadın kanat çırpıp zıplıyor ve görünüşe bakılırsa toparlanmaya çalışıyordu ama bir türlü eski şekline dönememişti. Çocuklar endişe içinde etrafına toplanmıştı. Emma, bir aksilik var dedi. İnsan olmayı becerebilse şimdiye dek çoktan yapardı. Eno, belki döngüyü bu yüzden kaçırdık dedi. Bayan Kerkenez hakkında anlatılan o eski öyküyü hatırlasanız da, hani kaza geçirip bisikletten düşmüş ya, başını yere çarpınca bütün bir hafta boyunca Kerkenez olarak kalmış. Onun döngüsü o zaman bozulmuş. Bunun bayan Pregun'e ne alakası var? Eno iç çekti. Belki başından yaralanmıştır kendine gelmesi için belki bir hafta beklememiz gerekiyor. Emma, hızla giden bir kamyon başka yaratıklar tarafından kötü muamele görmek başka dezi. O alçan biz kurtarmadan önce Bayan Prekne'nin ne yaptığını bilmiyoruz. Yaratıklar mı? Birden fazla mı? Bayan Ovaketi yaratıklar götürdü dedim. Nereden biliyorsun diye sordu Eno kolumla işbirliği yapıyorlardı öyle değil mi? Hem bize ateş edenin gözlerini gördüm. Hiç kuşku yok. O zaman bayan avaketi öldü gözüyle bakabiliriz dedi hak. Onu muhakkak öldürürler. Belki öldürmezler dedim. En azından hemen. Eno, yaratıklar hakkında bir şey biliyorsam o da sıra dışıları öldürdükleridir. Bu onların doğasında var. Hayır, Jacob haklı dedi Emma. O yaratık ölmeden önce Himbrey'in neden kaçırdıklarını anlattı. Boşlukların ortaya çıkmasına yol açan o tepkimeyi yeniden yaratmak için onları zorlayacaklar. Yani çok daha büyük bir tepkime yaratacaklar. Birinin korkuyla iç çektiğini duydum. Herkes suspus olmuştu. Etrafa bakınca Bayan Piregrin'in Adem'in kraterinin kenarına ümitsiz bir biçimde tünediğini gördüm. Hak? Onları durdurmamız gerek dedi. Himbrain'leri nereye götürdüklerini bulmalıyız. Nasıl diye sordu Eno. Denizaltıyı mı takip edeceğiz? Arkamdan birisi yüksek sesle boğazını temizledi. Hepimiz dönüp bakınca Horace'ın yere bağdaş kurup oturduğunu gördük. Usulca, nereye gittiklerini biliyorum dedi. Biliyorum ne demek? Nasıl bildiği önemli değil biliyor ya da Emma. Onu nereye götürüyorlar Horus? Çocuk başını iki yana salladı. İsmini bilmiyorum ama gördüm. Çizsene öyleyse dedim. Bir an düşündükten sonra gergin bir vaziyette ayağa kalktı. Yırtık pırtık siyah elbisesi içinde bir dilenci gibi keşiş görünüyordu. Evin yanan kısmından dökülen bir kül yığınının yanına gidip eğildi ve bir avuç dolusu kum aldı. Ardından bunu parçalanmış duvarın üstüne serip, Ciliz ay ışığından yararlanarak kalın darbelerle bir resim çizmeye başladı. Etrafına toplanıp yaptığı tabloyu seyrettik. Yan yana sıralanmış dikey ve kalın çizgiler çekip üstüne ince sarmallar çizdi. Direklerin üstüne gerilmiş dikenli tellerdi bunlar. Bir yanında karanlık bir orman vardı. Karla kaplı zemin yerler siyahla kaplanmıştı. Resim bundan ibaretti. Resim bitince... Horus geriye doğru çekilip kendi otların üstüne bıraktı. Gözleri boşluğa bakıyor gibiydi. Emma omuzlarından nazikçe tutup, Horus burası hakkında başka neler biliyorsun diye sordu. Soğuk bir yer. Brovin Horus'un yaptığı çizimi görmek için bir adım öne çıktı. Olive'in koluna girmişti. Küçük kız başını onun omuzuna koymuştu. Burası bir hapishaneye benziyor dedi Brovin. Ali başını kaldırdı. Çıldız bir sesle "E, ee, ne zaman gidiyoruz?" diye sordu. Eno ellerini havaya kaldırarak "Nereye gidiyoruz?" dedi. "Burada bir sürü anlamsız çizgi var." Emmo'nun karşısına geçerek "Burası belli bir yer" dedi. "Karlı bir yere gidip hapishane arayamayız. O kadar basit değil. Burada da kalamayız ama." "Neden?" Şuranın haline baksana, müdüreye bak. Burada güzel bir düzenimiz vardı ama artık bitti. Eno ile Emma bir süre atışmaya devam ettiler. Çocuklar taraf tutma konusunda ikiye bölünmüştü. Eno'nun tarafını tutanlar, dış dünyanın uzun zamandır uzak kaldıklarını öne sürdüler. O yüzden dışarı gidersek, savaşta kapana kısılabilir veya boşluklar tarafından yakalanabilirdik. Şansımızı burada... En azından bildiğimiz bir yerde denemek daha iyiydi. Diğerleri savaşın ve boşuhruların artık burnumuzun dibine geldiğini, gitmekten başka seçeneğimiz kalmadığını söylüyordu. Yaratıkla boşuhrular Bayan Pregrin'i de almak için bu kez daha kalabalık olarak dönecekti. Ayrıca Bayan Pregrin'in durumunda göz önüne almak gerekiyordu. Emma, başka bir yin birin buluruz diye konuştu. Müdüre nasıl yardım edilmesi gerektiğini bilen varsa. Ancak onun arkadaşlarından biridir. Peki ya diğer döngülerde çöktüyse ne olacak diye sordu Hak. Bütün yimbirinler kaçırıldıysa ne yapacağız? Öyle düşünmeyelim. Muhakkak birileri kurtulmuştur. Başının altına yastık niyetine kırık bir duvar parçası konmuş vaziyette yerde yatan Milard. Emma haklı dedi. Eğer seçenek bekleyip artık hiçbir boş ruhun gelmeyeceğini... Ve müdürenin iyileşeceğini ümit etmekten ibaretse ben bunu seçenek olarak görmüyorum. Karşıt görüştekiler sonunda işbirliğine razı oldular. Ev terk edilecek, eşyalar paketlenecekti. Limandaki birkaç tekneye el koyup kullanılacaktı. Sabah hepimiz buradan ayrılacaktık. Emily'ye yönleri nasıl bulacaklarını sordum. Sonunda çocukların hiçbirinin neredeyse 80 yıldan beri adadan ayrılmamıştı. Bayan Pregunt ise ne konuşabiliyor, ne uçabiliyordu. Başını yavaşça dumanları çıkan eve doğru çevirdi ve ''Bir harita var.'' dedi. Tabii yanmadıysa. Ona yardım etmeye karar verdim. Yüzümüze ıslak kumaşlar sararak yıkılan duvarın arasından eve girdik. Pencere camları paramparça olmuştu ve evin içi duman doluydu. Neyse ki Emma'nın elinde yaktığı ateşin parlak alevi sayesinde çalışma odasının yolunu bulduk. Bütün raflar birer domino taşı gibi aşağı düşmüştü. Rafları yana itip eğilerek yere saçılan kitapları araştırdık. Şans bizden yanaydı. Zira harita kütüphanedeki en büyük kitabın içindeydi. Ama onu bulunca sevinçle bağırıp yerden aldı. Dışarı çıkmadan önce milard için gereken alkol, laodonum ve sargı bezlerini de bulduk. Yarısını temizleyip sardıktan sonra kitabı incelemek için yere oturduk. Bu bir harita olmayıp aslında atlastı. İçi doldurulmuş, koyu bordo deriyle ciltlenmişti. Perşemane benzeyen sayfaları itinayla çizilmiş haritalarla doluydu. Bu çok eski ve güzel atlas, Emma'nın kucağını kaplayacak kadar büyüktü. Emma, bunun adı günlerin haritası dedi. Var olduğu bilinen bütün döngüler burada yer alıyor. Açtığı sayfada karşımıza çıkan harita Türkiye'ye aitti ama... Ne yollar ne sınırlar çizilmişti. Bunların yerine çeşitli bölgelere dağılmış ince sarmallar vardı. Bunların döngülerinin yerini gösterdiğini tahmin etmiştim. Her sarmalın ortasında farklı birer simge vardı. Haritanın alt kısmındaki lejantta bu simgelerin karşısında araları taksimle ayrılmış bir takım numaralar sıralanmıştı. Bir tanesini parmağımla gösterip 293 316 slash... ''Soru işareti, soru işareti 399'' diye okudun. ''Nedir bunlar? Bir takım kodlar mı?'' Emma parmağıyla rakamları takip etti. Bu döngü, sonra 29 Mart 316 tarihine ait. 399 yılındaki bir güne kadar varlığını sürdürmüş ama, ay ve gün bilinmiyor. ''399 yılında ne olmuş?'' Emma omzunu sildi. ''Burada yazmıyor.'' Bir kez Yunanistan haritasının bulunduğu sayfayı açtım. Bu haritadaki sarmallar ve rakamların sayısı daha fazlaydı. Fakat bütün bunları listelemenin mantığı nedir? Bu antik döngülere nasıl gidilebilir ki? Sırayla konum değiştirerek dedi Milard. Son derece karmaşık ve tehlikeli bir yoldur. Ama bir döngüden öbürüne, örneğin her gün geçmişte 50 yıl yol olarak, son 50 yılda varlığı sona eren bütün döngülere girebilirsin. Bunlara seyahat etmek için gereken araçlara sahip olursan, onların içinde başka döngüler de bulursun. Bu şekilde katlanarak artar. Hayret içinde? Bu zamanda yolculuk dedim. Gerçek zaman yolculuğu. Sanırım öyle. Horse'un duvar parçası üzerine külle yaptığı resmi göstererek, o zaman buranın sadece nerede olduğunu değil, hangi zamanda olduğunu da bulmamız gerekecek öyle mi? Korkarım ki öyle. Ve eğer Bayan Ovaket gerçekten yaratıkların elindeyse bunlar zaman yolculuğu konusunda son derece ustadır. O zaman onun ve diğer yirmi birinlerin götürüldüğü yer büyük olasılıkla geçmişte bir yerdedir. Bu durumda orayı bulmamız iyice zorlaşacak ve oraya ulaşmak çok tehlikeli olacaktır. Tarihi döngülerin konumunu düşmanlarımız iyi bilir ve bunların girişlerinde pusuya yatarlar. O halde sizinle birlikte gelmem iyi bir şey dedim. Emma heyecanla bana doğru döndü. Ah bu harika diye bağırıp sarıldı. Emin misin? Emin olduğumu söyledim. Çocuklar yorgunluğa aldırış etmeyerek ıslık çalıp alkışladılar. Bazıları bana sarıldı. Hatta Enoch bile ilimi sıktı. Fakat Emma'ya baktığım zaman gülümsemesinin kaybolduğunu gördüm. Ne oldu? Huzursuzca kıpırdandı bilmen gereken bir şey var. Korkarım ki öğrendiğin zaman bizimle gelmek istemeyeceksin. İsterim. Buradan ayrıldığımız zaman bu döngü kapanacak. Geldiğin zamanı geri dönememen kuvvetli bir olasılık. En azından kolay olmaz. Çabucak, benim için orada hiçbir şey yok dedim. Geri dönme imkanı bulsam bile dönmek istediğimden emin değilim. Şimdi böyle söylüyorsun. Ama emin olman lazım. Başımı sallayıp ayağa kalktım. Nereye gidiyorsun diye sordu Emma. Biraz yürüyeceğim. Fazla uzağa gitmedim. Bozulmamış olan bahçenin etrafında ağır adımlarla yürüyerek bulutlardan arınmış gökteki milyarlarca yıldızı seyrettim. Yıldızlar da birer zaman gezginiydi. O çok eski ışık noktalarının kim bilir kaç tanesi şimdi ölmüş bulunan güneşlerin son yansımalarıydı. Kim bilir kaç tanesi yeni doğduğu halde ışıkları henüz buraya ulaşmamıştı. Bu gece bizim güneşimiz dışındakilerin hepsi sönse, evrende tek başına olduğumuzu anlamak için kim bilir kaç ömür geçmesi gerekecekti. Gökyüzünün gizemlerle dolu olduğunu zaten biliyordum ama, bu ana kadar dünyanın da gizemlerle dolu olduğunu fark etmemiştim. Patikanın ormandan çıktığı noktaya geldim. Bu patikanın bir ucunda evim, bildiğim her şey vardı. Bu sıradan ve güvenli dünyada gizem yoktu. Ama aslında öyle değildi. Artık orası sıradan ve güvenli değildi. Canavarlar Portman dedemi öldürmüş, sonra benim peşime düşmüşlerdi. Er geç yeniden peşime düşeceklerdi. Günün birinde eve geldiğimde, babamın yerde kanlar içinde yattığını görebilirdim. Hatta annemi de görebilirdim. Patikanın öbür ucundaysa, Çocuklar küçük gruplar halinde toplanmış planlar yapıyordu. Hayatlarında ilk kez geleceği düşünüyorlardı. Hala kocaman kitaba bakmakla meşgul olan Emma'nın yanına gittim. Bayan Pireg'in onun yanına tünemiş, haritanın muhtelif yerlerine gagasıyla dokunuyordu. Ben yaklaşınca Emma başını kaldırıp bana baktı. Eminim dedim. Gülümsedi. Sevindim. Gitmeden önce yapmam gereken bir şey kaldı. Şafak sökmeden önce hemen kasabaya döndüm. Yağmur nihayet dinmişti. Güneşli bir günün başlayacağı ufaktaki inci çizgiden belliydi. Ana yol iki yana damarların ayrıldığı bir kolu Sel sularının çakılları sürükleyip götürdüğü sokaklar uzun birer yırtığa benziyordu. Pava yürüyüp boş bardan geçerek üst kata çıktım. Perdeler örtülü, babamın kapısı kapalıydı. Bunu görünce rahatladım. Zira babama söylemem gerekenleri nasıl söyleyeceğimi bilemiyordum. Bunun üzerine kağıt kalem alıp ona mektup yazdım. Ona her şeyi izah etmeye çalıştım. Sıradışı çocukları, boşlukları, Bord modelimin anlattığı masalların aslında doğru olduğunu öğrendiğimi yazdım. Bayan Pregner'in ve Bayan Ovaket'in başına gelenlerden bahsedip neden gitmem gerektiğini anlamasını sağlamaya çalıştım. Üzülmemesini rica ettim. Ardından durup yazdıklarımı okudum. Hiç iyi olmamıştı. Yazdıklarıma asla inanmazdı. Dedem gibi benim de aklıma oynattığımı zannedecek veya kaçtığımı, kaçırıldığımı ya da uçurumdan aşağı düştüğümü düşünecekti. Her halükarda onun hayatını mahvetmek üzereydim. Kağıdı buruşturup çöp kutusuna attım. Jacob Geriye dönüp baktığımda babam uykulu gözlerle kapıya yaslanmıştı. Saçı darmadağındı. Üzerinde çamurlanmış gömlek ve kot pantolon vardı. Selam baba. Sana basit ve açık bir soru soracağım. Sen de bana basit ve açık bir cevap ver. Gece neredeydin? Sakin kalabilmek için mücadele ettiği halinden belliydi. Onca yalan söylemenin artık yettiğine karar vermiştim. İyiyim ben baba. Arkadaşlarımla birlikteydim. Sanki bir el bombasının pipini çekmiş gibiydim. Arkadaşların hayal mahsulü diye bağırdı. Yüzü kıpkırmızı, üzerime yürüdü. Keşke annenle o çatlak psikiyatrı dinleyip seni buraya getirmeseydik. Buraya gelmemiz felaketin daniskası oldu. Artık bana yalan söyleyemeyeceksin. Şimdi, hemen odana gidip eşyanı topla. İlk gemiyle dönüyoruz. Baba, Eve döndüğümüz zaman da Ahmet'e olmayan bir psikiyatr bulana kadar dışarı çıkmayacaksın. Baba. Bir an ondan kaçmayı düşündüm. Gözümde babamın beni tuttuğunu, yardım istemek için bağırdığını, beni üzerinde deli gömleğine felibota bindirdiğini canlandırdım. Seninle gelmiyorum dedim. Babam gözlerini kısıp sanki iyi duymamış gibi başını dikti. Tam sözlerimi tekrarlamak üzereyken kapı vuruldu. Babam. Defolun diye bağırdı. Kapı bu kez daha ısrarlı vuruldu. Babam hışımla gidip kapıyı açtı. Kaysında embo duruyordu. Elinin üstünde minik mavi bir alev topu dans ediyordu. Yanında Olive vardı. Merhaba dedi Olive. Jacob'u görmeye geldik. Babam şaşkın bir ifadeyle onlara bakakaldı. Nedir bu? Kızlar onun yanından geçip odaya girdi. Sert bir ses tonu ile Burada ne işiniz var diye fısıldadım. Emma yüzüne geniş bir gülümsemeyle babama bakıp sadece tanışmak istedik dedi. Oğlunuzla kısa süre önce tanıştık. O yüzden bir mezaket ziyareti yapmanın yerinde olacağını düşündük. Babam gözleri ikisi arasında mekik dukayarak tamam dedi. Olive gerçekten çok iyi bir çocuk dedi. Hem de çok cesur. Emma bana göz kırparak ve yakışıklı diye ekledi. Elindeki Alev'le oncak gibi oynamaya başlamıştı. Babam hipnotize olmuş gibi Alev'e bakıyordu. E evet diye kekeledi. Gerçekten öyledir. Olive, ayakkabılarımı çıkarmama sakıncısı var mı diye sordu. Ve cevabı beklemeden çıkardığı anda yavaşça tavana yükseldi. Teşekkürler, böyle çok daha rahat. Babam geriye doğru sendeledi. Cılız bir sesle, hala uyuyorum anlaşılan dedi. Öyle yorgunum ki, yerden bir sandalye kalkarak havada ona doğru ilerledi. Sandalyenin peşinden ustaca sarılmış bir bandaj havada sallanarak gidiyordu. Öyleyse lütfen oturun diyen Milard'ın sesi duyuldu. Babam, o olur diyerek oturdu. Milard'a, burada ne işin var diye fısıldadın. Senin yatman gerekmiyor muydu? Bu civardaydım. Modern görünümlü bir ilaç kutusu tutuyordu. Gelecekte harika derecede etkili olan ağrı kesiciler yaptıklarını söylemeliyim. Baba bu Milart. Onu göremiyorsun çünkü o görünmez. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de dedim Milard. Babamın yanına gidip diz çöktüm. Başı hafifçe sallanıyordu. Ben uzağa gidiyorum baba. Beni bir süre göremeyeceksin. Öyle mi? Nereye gidiyorsun? Seyahate çıkıyorum. Seyahat diye tekrarladı. Ne zaman döneceksin? Gerçekten bilmiyorum. Başını iki yana salladı. Tıpkı deden gibi. Minar bir bardağı musluktan su doldurup ona getirdi. Babam sanki boşlukta uçan bardaklar çok sıradan bir olaymış gibi uzanıp onu aldı. Galiba gerçekten rüya gördüğünü sanıyordu. Peki, iyi geceler diyerek ayağa kalktı ve semdeleyerek yatak odasına doğru yürüdü. Kapıda durup dönerek bana baktı. ''Jake?'' ''Evet baba.'' ''Dikkatli ol tamam mı?'' Başımı sağladım. İçeri girip kapıyı kapadı. Bir saniye sonra yatağa girdiğini işittim. Oturup yüzümü ovuşturdum. Ne hissettiğimi bilmiyordum. O tavanla yardım edebildik mi diye sordu. Emin değilim. Pek sanmıyorum. Uyandığı zaman sizi rüyasına gördüğünü zannedecek. Minard Bir mektup bırakabilirsin diye öneride bulundu. Ne istersen yaz. Görünüşe bakılırsa bizi takip edebileceğini sanmıyorum. Zaten yazmıştım ama bu durumu kanıtlamaz. Ah evet sorununu anlıyorum. Aslında güzel bir sorun dedi Olive. Keşke evi terk ettiğim zaman benim annem babam da üzülecek kadar beni sevseydi. Emma yukarıya uzanıp onun elini avucunu aldı. Ardından, bende bir kanıt olabilir diye konuştu. Elbisesinin kuşağından küçük bir cüzdan çıkarıp, içinden bir fotoğraf alarak bana uzattı. Dedem gençken birlikte çektirdikleri bir fotoğraftı bu. Emma bütün dikkatini ona yönelttiği halde, onun aklı başka yerlerde gibiydi. Hem keder verici hem güzel bir fotoğraftı. Üstelik hakkında çok az bilgi sahibi olduğum ilişkilerini kısa ve öz biçimde açıklıyordu. Eyüp savaşa katılmak üzere gitmeden hemen önce çekilmişti. Babam beni hatırlar değil mi? Ona bakıp gülümsedim. Bir gün bile yaşlanmamış görünüyorsun. Harika dedim Milard. İşte kanıtın. Resmi Emma'ya geri verip, hep yanında mı taşıyorsun diye sordum. Evet ama artık ihtiyacım yok. Masaya gidip kalemi alarak fotoğrafın arkasına yazmaya başladı. Babanın adı neydi? Franklin. Yazmayı bitirince resmi bana uzattı. İki tarafına da baktım. Ardından buruşturup çöp kutusuna attım, kendi mektubumu çıkarıp düzelttim ve masadaki resmin yanına bıraktım. Fotoğrafın arkasında şöyle yazıyordu. Sevgili Franklin, seninle tanışmaktan büyük memnuniyet duydum. Beni babanla birlikte gösteren bu fotoğraf, babam burada yaşadığı sırada çekilmişti. Umarım benim hayatta olduğumu ve Jacob'ın öykülerinin hayal mahsulü olmadığını göstermek bakımından seni yeterince ikna eder. Jacob bir süre benimle ve arkadaşlarımla seyahat edecek. Hepimiz birbirimize kol kanat geleceğiz. Bir gün tehlike geçtiği zaman sana geri dönecek. Sana söz veriyorum. En içten sevgilerimle Emma Bloom. Not. Uzun yıllar önce babana gönderdiğim bir mektubu bulmuş olabileceğini tahmin ediyorum. Seni temin ederim ki bu onun arzusu dışında gerçekleşen uygunsuz bir davranıştı. Bana aynı şekilde cevap vermedi. Hayatta tanıdığım en dürüst erkeklerden biriydi. Gidelim mi diye sordum. Arkadaşlarım beni kapıda bekliyordu. Sen hazırsan dedi Emma. Sırta tırmanmak üzere yola koyulduk. Zirve yakınında her zaman durup ne kadar yol aldığıma baktığım noktada bu kez yürümeye devam ettim. Bazen geriye bakmamak daha iyidir. Höyüye vardığımız zaman olive taşları uzun zamandır sahip olduğu evci bir hayvan gibi sevip okşadı. Hoşça kal sevgili döngümüz dedi. Sen ne kadar iyi bir döngüydün. Seni çok özleyeceğim. Emma'nın omuzlarına omuzlarını okşadı. İkisi de eğilip içeri girdiler. Dipteki boşlukta Emma elindeki ateşi havaya tutup daha önce fark etmediğim bir şeyi gösterdi. Tarihler isimlerin baş harflerinden oluşan uzun bir listeydi bu. Başkalarının bu döngüyü kullandığı diğer tarihleri gösteriyor diye açıklamada bulundu. Döngünün döngülendiği diğer bütün günler. Duvara göz atınca PM 32853 CRR 14797 ve çok zor okunabilen XJ 1580 yazılarını fark ettim. Dibe doğru ne olduğunu çözemediğim garip işaretler vardı. Emma, bunlar runik alfabesiyle yazılmış dedi. Epey eski. Milart yerdeki çakıl taşlarını araştırıp kenarı keskin bir taş buldu. Başka bir taşı çekiç gibi kullanarak duvardaki diğerlerin yanına bir takım şeyler kazıdı. İşini bitirince AP 39940 yazdığını gördüm. Olive AP kim diye sordu. Milart, Alma Pregrin diye it çekti. Bunu benim değil onun kazaması gerekirdi. O levelini kazanan şekillerin üzerinde gezdirdi. Sence günün birinde başka bir gün birin gelip burada bir döngü kurar mı? Umarım. Canı gönülden umarım. Viktor toprağa verdik. Brovin onun yatağını olduğu gibi kaldırıp Viktor'la birlikte dışarı taşıdı. Bütün çocuklar çimlerin üstüne toplanmıştı. Çarşafları açıp kardeşinin alma son bir veda öpücüğü kondurdu. Biz erkekler yatan köşelerinden tutup tabut taşır gibi kaldırdık ve onu bombonun açtığı çukura taşıdık. Sonra Enoh dışında hepimiz çukurdan çıktık. Enoh cebinden çıkardığı bir kil adamı nazikçe arkadaşının göğsüne bıraktı. Bu benim en iyi adamım. Sana arkadaşlık etsin. Enoh Victor'un göğsünde oturan kil adamı baş parmağıyla itti. Bir kolu başının altında kalan adam. Sanki uykuya dalmış gibi görünüyordu. Çukur dolduktan sonra Fiona taze toprağın üstüne ağaç ve sarmaşık dalları koydu. Biz yolculuk için hazırlanma faaliyetimizi tamamladığımız sırada Adem tekrar eski durduğu noktadaydı. Ancak bu kez Victor'un mezarını işaret ediyordu. Çocuklar yuvalarına veda edip bir kısmı hatıra olarak tuğla parçaları veya bahçedeki çiçekleri aldıktan sonra Adayı son bir kez baştan başa yürüdük. Dumanı tüten yanmış ağaçların arasından, bomba çukurlara açılmış bataklıktan geçip sırta çıktık ve turba dumanıyla kaplı kasabaya doğru indik. Kasaba halkı sundurmalarda ve kapı ağızlarına toplanmıştı. Son derece yorgun ve şoktan dolayı afallamış görünüyorlardı. O yüzden yanlarından geçen sıradışı çocuklar grubunu neredeyse fark etmediler bile. Hepimiz sessiz ama heyecanlıydık. Çocuklar uyumadığı halde bu durum dikkatle bakılmazsa belli olmuyordu. Eylül'ün dördü olmuştu ve çok uzun zamandan beri ilk kez günler tekrar akmaya başlamıştı. Bazıları değişimi hissettiğini iddia ediyordu. Dediklerine göre ciğerlerindeki hava daha yoğundu ve kan damarlarında daha hızlı dolaşıyordu. Daha canlı ve gerçek görünüyorlardı. Ben de öyleydim. Hep sıradan yaşamından kaçmayı hayal ederdim. Aslında hiç sıradan bir yaşamım yoktu. Sadece ne kadar olağanüstü olduğunu fark etmemiştim. Aynı şekilde evin özleyeceğim bir yer olacağı aklıma gelmezdi. Oysa şafağın sökmekte olduğu şu dakikalarda kayıkları yüklerken yepyeni bir önce ve sonranın eşiğindeydik. Ve ardımda bırakmaya hazırlandığım her şeyi ailemi, kasabamı, bir zamanlar en iyi ve yegane arkadaşımı düşündüm. O zaman ayrılmamı hayal ettiğim gibi bir yükten kurtulma olmayacağını anladım. Onların anısı elle tutulur ve ağırdı. Bu yük hep yanımda taşıyacaktım. Bütün bunlara rağmen eski yaşamım tıpkı çocukların bombalanan yuvası gibi geri dönüşü olmayan bir yerdi. Kafeslerimizin kapakları havaya uçmuştu. On sıra dışı çocuk ve bir sıra dışı kuş... Kürekle çekilen üç dayanıklı kayıya anca sığa binmiştik. Eşyanın büyük bir kısmını iskelede bırakmak zorunda kalmıştık. Yüklemeyi bitirince Emma, içimizden birinin bizi bekleyen yolculukla ilgili bir konuşma yapmasını önerse de, kimsenin aklına uygun sözcükler gelmiyordu. Bunun üzerine Enno kafesi havaya kaldırdı ve Bayan Piregü'ün yüksek sesle cıvıl cıvıl öttü. Biz de hep birlikte kaybettiklerimiz için bir matem, ve kazanacaklarım için bir zafer çığlığı şeklinde bağırarak karşılık verdik. İlk kayıkta hakla ben kürek çekiyorduk. Enoh baş tarafa oturmuş, nöbeti devralmaya hazır bizi seyrediyordu. Hasır bir şapka takmış olan Emma ise geride kalan adayı seyrediyordu. Çarşaf gibi durgun deniz, sonsuza açılıyormuş gibi önümüze uzanıyordu. Sıcak bir gün olmasına rağmen sudan serin bir esinti yükseldi. Bu şartlar altında büyük bir memnuniyetle saatlerce kürek çekebilirdim. Dünyanın savaş ortasında nasıl bu kadar sakin olabildiğini hayret etmiştim. Peşimizdeki teknede bulunan Brovin'in en sallayıp Bayan Pregrin'in fotoğraf makinesinin gözüne dayadığını fark ettim. Ona bakıp gülümsedim. Eski fotoğraf albümlerini yanımıza almamıştık. Belki bu çektiği yepyeni bir albümün ilk fotoğrafı olacaktı. Günün birinde... Kendi sararmış fotoğraflarımı kuşkulu torunlarıma gösterebileceğimi ve kendi fantastik öykülerimi onlara anlatabileceğimi düşünmek tuhaftı. Derken buranın fotoğraf makinesini indirip koluyla uzakta bir noktaya gösterdi. Uzaklarda yükselen güneşin altında birer süleyt gibi görünen savaş gemileri sessiz bir resmi geçit yapar gibi ufka dizilmişti. Daha hızlı kürek çekmeye koyulduk.